oturma salonunun kapısını hızla açıp içeri bir göz attı sonra holde benimle karşılaşıp boynuma sarıldı bütün bunlar yıllardır bir ölüm sessizliğine gömülen evimizin içinde öyle garipsenecek hareketlerdi ki poliyanna boynuma sarıldığı vakit şaşkınlıktan onu öpmeyi bile unutmuştum <gülüyor> küçücük varlığı evimize bir bahar havası getirmişti alışık olmadığımız bu hava ise ne yalan söyleyeyim ilk günlerde bizi iyice etmişti.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 şey... Vazifemi unuttuğuma üzüldüm Poli deyze. Özür dilerim. Bundan sonra bir daha pencerelerimi açma O gün öğle üzeri teyzesinin odasına gelişini... ...Polyanna bana heyecanla anlatmıştı. Yavrucak belli ki buna çok sevinmişti.